Subhanallah ve alhamdulillah, ve la ilaha illallah. Subhanallah ve alhamdulillah, ve <tip tempo> la ilaha illallah. Azabillahi min shaitan ar-rajim. Bismillahi rahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahu teala yahmdü sega'le ve sult. Efendimiz önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Ehli beytine, ashabına ve kıyamete kadar rabbenin bildireceği peygamberin sünneti tabi olacak bütün müminlere Allahu teala salat ve selam eylesin. Bugün inşallah ikinci halka olarak cemaat ve cemaatle bağlantılı olan hususlar hakkında inşallah kardeşler hasbihal edeceğiz. Geçenki derse de ifade ettiğimiz gibi bizim buradaki özellikle üzerinde durmuş olduğumuz hususlar şüphesiz ki her bir cemaatini yapmaz muhatap almaz. Fakat cemaatin mahiyeti, boyutu hangi şekilde olursa olsun her bir cemaat mutlak olarak bu düzeyden geçmiştir. Biz şu anda içinde vaka olarak yaşamış olduğumuz dönemde cahili ortamında ya da bidat ve hurafelerle insanların tekrar Allah Azze ve Celle'nin dinine ey iman edenler, iman edin şuuruyla dönmeleri gerektiği bir vaziyette Özellikle İslam ülkelerinin batı kültürü altında ve batıya meyletmiş olan batının söylemlerini Müslümanlara dile getire getire dayatan, dolayısıyla onlara uşaklık eden kendi içlerindeki tağutların batı medeniyetini taşımış olmalarıyla da karşılaştığımız gerçekten İslam toplumu ifadesinden uzak bir toplum. İşte bu süreçte dediğimiz gibi üzerinde durmuş olduğumuz bu hususlar kendi bakış açımız, kendi tecrübelerimizle doğru gördüğümüz hususlardır. Kimisi bunları aşırı, kimisi bunları has, daha da hafif görmüş olabilir. Ama biz söylediklerimizi Allah'ın izniyle savunmak ve bunları ispata gayret etmeye de hazırız. Çünkü insanın bilinci meselesidir. İnsanın neye, nasıl baktığının meselesidir. Aynen okuldaki çocukların öğrenmiş olduğu derslerde işte bu benim neyime lazım olacak? İşte okula niye gidiyoruz? Zihniyeti vardır. Yani okula gitsinler anlamında bunu kullanmıyorum. Sadece mantık olarak ifade etmek istiyorum. Aslında okulu bir bütün olarak ele aldığınız zaman bugünkü Alışığa gelmiş olan okul eğitim metoduyla ilkokulda bir temel atılır, ortaokulda bir temel atılır, lisede bir temel atılır. Ve bundan hepsi bir bütün olarak amaç olarak nedir? Gelecekte yani gençleşmiş olduğu dönemde topluma ve memleketin ilerlemiş olmasına seviye olarak ne yapmış olmak? Bir adım üstünü yakalayabilmenin mantığı vardır genelde. Ama insan labirent misali bunu göremez. Bazen cemaatlerin içerisindeki fertler de o labirentin içerisinde kalırlar. Fakat bir bütüncül açıdan olaya bakamazlar. Aynen insanların doktora ihtiyaç duydukları gibi. insan sadece hastalığının dışa vuruşuna bakar ve dışa vuruşuyla ilgilenir. İşte öksürüyor ne olacak ki geçerlidir ama doktor öyle bakmaz olaya. Doktor... Bu hastalık gerçekten iç alemde bütün bir vücudu saracak olan ya da sarma tehlikesi olan bir hastalık hali var mı yok mu onu analiz eder. Çünkü doktor daha başka bir açıdan bakar. Onun için tabii ki bakış açıları farklı olmakla beraber dediğim gibi bu bizim doğru gördüğümüzdür. Ve geçenki cemaatin ve cemaatin gerekliliği hususunda özellikle imamdan bahsetmiştik değil mi? Cemaatin ile beraber olmakla beraber imam, imamın seçimi ve imamın icabında cemaati kendi faydasına kullanmış olması babında bazı ifadeler ve orada kalmıştık. İmamlar, geçenki derste ifade ettiğimiz gibi imam, lider, hoca fark etmez ya da bir cemaatin sorumluluğunu üzerinde taşımış olan bütün Müslümanlardan, Fert fert her birisinden ben bir e, Müslüman olarak Allah'a hamdolsun bunu gerçekten istirham ederim. Yani bunu söz olarak dinleyen varsa o Müslümanlardan. Buradaki Müslümanlardan varsa onlardan. Ya da videosunu seyredecek olan Müslümanlar varsa onlardan. Üzerlerindeki vazifenin şuuruna varsınlar. Hiçbir zaman gelecek olan neslin terbiye hususunda üzerlerine düşen vazifeden ne yapmasınlar? Geri kalmasınlar. Allah'a teslim olma ve toplumun İslamlaşması adını ellerinden geleni atlarına koymasınlar. Ki Allah Azze ve Celle ona bereketini ne yapsın indirsin. Tabii ki bu usta fedakarlığı şüphesiz ki alemlerin Rabbi bilecektir. Ama Allah ve Rasulü adına gönül verecek olan veya yetiştirilmiş olması mevzu bahis olan insanları Hiçbir zaman bir önce ifade ettiğimiz gibi kendi çıkarlarına, rahatlarına, menfaatlerine ya da isim yapmış olmalarına kullanmasınlar. Bundan korksunlar. Çünkü bugün özellikle mescitlerde de camilerde de Allah'ın dininden bahsetmesine rağmen Allah'ın dini ile dünyalıklarının çakıştığı noktada Allah'ın dinini arka plana atan insanları biz çok biliyoruz. Efendim suya sabuna dokunma diyerek en ufak bir şekilde kendi rahatından taviz veremeyecek kadar kendi döngüsü içerisinde kalmış olan bir insanın Allah'ın dini adına nasıl bir şey yapabileceğine inanabilirsiniz ki. Tam tersine sorumlu olan Müslümanlar fedakarlıktan kaçınmamalılar. O Müslümanların kadınları ve da çocukları ya da onunla da teşrik mesaide bulunanlar mutlaka bu hususta da üzerlerine düşen hasretini yapmalılar, hoş görmeliler. Mesela geçenki defa ifade ettiğimiz gibi gönül bağıyla kendisine Üstat imam diye yaklaşmış olanların imkanlarını farklı farklı sebeplerle kendi menfaat için kullanmış olmak Allah göstermesin, e, zilletine düşmesinler. Tabii bu e, hiçbir imamın cemaatten faydalanmayacağı anlamına gelmez. Yani bir Müslüman e, ya da hoca Şüphesiz ki o da diğer insanlar gibidir. Farklı bir şey değildir. O da borçlanmak durumunda kalacaktır. O da borcunu vermek durumunda kalacaktır. Hastalanmak durumunda kalacaktır. Yolda kalmak durumunda kalacaktır. Hiç şüphesiz ki o nasıl ki diğer Müslümanlar için en ufak bir şekilde yardıma koşma fedakarlığında ise şüphesiz ki o Müslümanlar da onun yardımına koşacaklardır. Bu hiçbir akıl sahibinin inkar etmeyeceği bir olaydır. Kastım şüphesiz ki burası değildir. Yine kardeşler özellikle imamın demiştik cemaatin dışa yönelik duruşuna ve ahlaki boyutuna dikkat etmiş olması gerektiğini ifade etmiştik. Ve imamın hata etmesi durumlarından zannedersem bahsedecektik kısaca. İmam dediğimiz gibi bir insan olması hasebiyle, efendim hataya elverişli olması hasebiyle ki her kim ne şekilde imam olursa olsun kendi karakterinin Dışa yansımış olmasıyla hareket eder. Yani insanın can çıkmazsa huy çıkmaz mantığından bir takım karakterleri vardır. Bunlar değiştirilebilir olanlar değildir. Yani her insanın bir şey aynıında, yani bir insanın kendisinde mesela sinirli olması, bir insanın oldukça ağır başlı olması, insanlar bağırdığında susması, insanlar sustuğunda bağırmış olması ya da küçüklüğünden beri almış olduğu, Eğitimle de alakalı olarak yapısı şüphesiz ki var. Dolayısıyla cemaat de imamlarını aynı kalıpta görmeyecekler. Yani bir imam konuşurken bağırmayı çok sever. Efendim yani bağırmayı çok sever derken karakteri budur. O şekilde anlatır. Anlatım şekli farklıdır, diğeri farklıdır. Yani insanlar tek bir fabrikadan çıkan aynı model imamı ne yapmazlar? isteyemezler Çünkü Allah-u Teala Müslümanlardan kendisine kulluk ederken de aynı kalıp Müslüman olmalarını zaten istememiştir. Yani Hz. Ebubekir radıyallahu anh'ın imamlığı ile Hz. Ömer'in imamlığı farklıdır. Hz. Ömer'in imamlığı ile Hz. Osman radıyallahu anh'ın imamlığı farklıdır. Hz. Osman ile Hz. Ali Efendimiz Allah hepsine razı olsun imamlıkları farklıdır. Fakat bunların mutlak olarak aynı seviyede ve düzeyde olduğu noktalar vardır. Bunu isteyebilir insanlar. Yoksa hatasız bir imam olmak anlamında değil. Bunu cemaat mutlaka aklına bir tarafa koymalıdır. Genellikle kıymet ve değer bilmeyenler harcarlar. Kıymet ve değer bilmeyenler harcarlar. Yani cemaat imamdan hangi tür hatalar sadır olur, bunu gözetirken ya da imamı eleştiriye tabi tutarken bunu mutlaka dikkate almalıdırlar. Çünkü imamsızlığın felaketini taşıyan Müslümanların imamlarına değer verdiklerini biz biliriz. İmamsızlığın felaketinden endişe etmeyen Müslümanlar gerekirse kendilerine karşı fedakarca tavır takınan imamını bile, hocasını bile bir da harcayıp atmaktan çekinmez. Çünkü bu şuur kendisinde yoktur. Onun için ciğeri beş para etmez kafirlerin, fasıtların, zalimlerin, işverenlerin ya da e, haram zedelerin ya da akrabalarının her türlü eksiklerine göz yumarken hocasının en ufak bir şekilde kendisinden tezahür etmiş olan eksiğini görmezden gelip de onu harcamaya kalkmış olmak işte bu imamsızlığın sıkıntısını bilmeyendir. O yüzden ehli Sünnet'te bildiğiniz gibi imam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başındakiniz e, namaz kıldığı müddetçe baş kaldırmayın şeklinde neyi vardır? Bir Hadis vardır. E, Efendimiz Hazreti sallallahu burada anlatmak istediği şey nedir? Burada anlatmak istediği sizin başınızda halife olmadığı zaman içine düşeceğiniz sıkıntı en sıkıntılı bir halifeden dahi daha kötüdür. En sıkıntılı bir halifeden dahi daha kötüdür. Bunu tarih de ispat etmiştir ki akıl da bunu kabul eder. Dolayısıyla imamdan hangi hatalar sadır olabilir? İmamın, Allah Azze ve Celle korusun, akide boyutunda e, hata etmiş olması söz konusu olabilir. Akide boyutunda hata etmesi bu tevile ihtiyaç duyan nokta değildir. Tevile ihtiyaç görülen ya da tevili kabul edilen bir noktadaki farklı görüşte yine bir endişe söz konusu değil. Müslümanlar her bir hususta aynı düşünmek mecburiyetinde değiller. Ta ki imamın kendisini küfre sokan, kendisini şirke sokan, küfre götüren, şirke götüren ve küffara ve müşriklere meylettiren hatası olmasın. Öyle olduğu zaman uyarılır, gerekirse bu hususta alınacak tedbirler ne yapılır? Alınır. Ki bu bağlamda imamın hatasının ilmi olması... İmamın hatasının ilmi olması bunları tabii ki örneklendirecek değilim. Örneklendirecek olursam bunlar farklı bir şekilde gider. Fakat buradaki ilmi hatası akidevi değilse fıkhi boyuttadır. Öyle değil mi? Fıkhi boyuttadır. Fıkhi boyuttaki ilmi hatasında eğer ki gerçekten ilmi açıdan bir Müslüman hocasının ya da o imamının Kur'an ve sünnete göre en doğru görmüş olduğu zihniyetine tamamen muhalif olan görüşü Kur'an ve sünnete göre gerçekten doğru görecek olursa o husustaki alimlerin görüşüne kalbi yatacak olursa imamından farklı düşünmüş olması hiçbir şekilde ne değildir? Söz konusu değildir. Bunlar fitneye sebebiyet vermedikçe hiçbir endişe söz konusu değildir. Çünkü biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesinde bile fıkhi konularda farklı farklı görüşler olduğunu zaten biliyoruz. Ve insanlar her bir hususta aynı görüşe de Gelmezler, gelemezler. Hatta İbni Teymiye, Allah keser rahmet eylesin, bir kimse yeryüzündeki Müslümanların her bir hususta aynı şekilde düşünmüş olmalarını beklemiş olması muhaldirdir? Yani ütopyadır. Çünkü fıkhi alanda Allah Azze ve Celle'nin tanımış olduğu gelişlik vardır. Ve Resulullah Aleyhi Vesselam'ın amellerinden de biz bunu çıkartıp şüphesiz ki ispat edebiliriz. Ama eğer imam ilmi bir hata içerisinde ise ve bu ilmi hatasının farkında değilse uyarılır, kendisine hatırlatılma yapılır, kendisine tabii ki bu hususta gerekli olan muhalefet gerekli olan şekilde yapılır. Yani imamın cemaati terbiyesi ile cemaatin imamı terbiyesi aynı değildir. Nasıl ki kadının kocasını, kocanın kadısını, karısını, efendim babanın evladı, evladın babasını terbiyesi bir olmadığı gibi. Evet, belki hoca kalkar, şuna yanlış okuyorsun. Bak bunu bir daha yanlış okuma diye söyleyiverir. Ama öğrencisi mesela ne yapar? Ya da oradaki kardeş, baktı ki hoca bir namazda ayeti farklı okudu. Şaşırdı, olamaz mı? Çünkü Kur'an'da çok benzeyen yerler var. Kur'an'da çok benzeyen yerler var. Halidine fihalar çok var Kur'an'da mesela. Ekleyi verdi, Halidine fihayı, ebedeyi verdi. Ha burada dur, insanın yanılma hakkını bırakır. Ama baktı ki hoca ikinci sefer ne yaptı? Aynı hatayı yaptı. Bu sefer ne yapar? Tutar kendisi imamlığa geçtiği zaman hocasının önünde. Tamam mı? Hocanın yanlış yaptığı yeri okur. Hoca bilinçli adamsa zaten, hani okulana kulak veriyor ve dikkat eden bir adamsa, o okuduğu zaman ben bura yanlış mı diyordum. Ben kafama yanlış bir anda nerede gelmişti düzelti verir. Benim başıma da gelmiştir. Benim kendi başıma gelmiştir. Yani bu hususta ama baktığı hoca düzelmiyor yani herkes her şeyi anlamak, anlayacak ya da mutlaka anlamalı boyutunda değil ki. Yani bir işte en sonları hocam böyle okudunuz ama sanki yanlış gibi, yanlış değil mi diye bunu söylemiş olmasında da bir endişe yok. Yani biz hocanın dokunulmazlığından haşa kesinlikle bahsetmiyoruz. Ama bunun bir yöntemi vardır. Hani anlatırlar Hz. Hasan'la Hazreti Hz. Hasan Hüseyin bir adamı yanlış abdest alırken görmüşler. Ama almış oldukları edep büyüye karşı sen ne yapıyorsun? Sen niye böyle olmaz ki? Ha ha ha. Böyle bir edep değildir o. Böyle bir edep değil. Çünkü ne dedelerinde ne babalarında ne de analarında böyle bir hasret yoktur onlarda. En güzel edeple edeplenmişler ve ihtiyar adama ne demişlerdir? Ey ancak ben biz akte 살acağız. Sen bir bak bakalım hangimiz doğru alıyorsun? Biz şaşırdık, o diyor ben doğru alıyorum, o diyor ben doğru alıyorum. Abdest alıyorlar, adam diyor ki oğlum siz doğru alıyorsunuz, ben yanlış alıyormuşum. Yani bu da bir eğitim metodudur. Tabii ki herkes sonuçta mutlaka ne yapmış olmalıdır? E eğitim metoduna dikkat etmiş olmalıdır. Ve imamın hatası mutlaka gör görmezden gelinecek diye bir anlam yoktur. Fakat nasıl ki imamın eğitimi ve öğretimi, sevmesi ve kızması genelde onlara olan muhabbetinin bir tezahürü ise çünkü bir imam eğer kızıyorsa yani menfaatinden dünyalık çıkarından dolayı kızmaz. Zaten kızacak bir adamsa ya o, o anlık bir saniyede nefsinin etkisinde kalmıştır. Ya da zaten imamda hak eden birisi değildir ki bu da e, ayrı bir e, sıkıntıdır. Ama ilmi olarak hatalar ifade edilir. Sonuçta imamın e, strateji hatası varsa <gülüyor> Afedersiniz. Hani bazı meseleler var ki bu meselelerde e, strateji hatasıdır. Yani strateji hatası derken hakkında doğrudan bir ayet yok. Efendim hakkında doğrudan bir hadis de yok. Ama düşünün ki bulunmuş olduğunuz yerde e, bir çalışma var. Bu çalışma belki Müslüman olmayanlarla beraber. Yani misal atıyorum. E, gerekirse müşriklerin kurmuş olduğu bir kayırlı organizasyon var. Baştan sona kadar nedir? Güzel bir organizasyondur. Aleyhisselatü Vesselam'ın katılmış olduğu ne gibi? Haysul Fudul gibi. Böyle bir çalışma var. İmam buna katılmayalım diyor. Öbürü katılalım diyor. Ha, bu hususta zaten cemaatin içerisinde mutlaka bir ne sistemi olmalı dedik? Şura sistemi olmuş olmalı. Ha bu hususta tecrübeler mutlaka gün yüzüne alınmış olmalı. Tecrübesi olanlar. Yani sen işin kuru tarafından bakarsın. Sen işin kuru tarafından bakarsın ve dersin ki bunda haram yoktur, bu helaldir dersin. Ama daha basiretli olaya bakmış olma yeteneği olan Müslümanlar senin görmediğin taraftan onu görebilirler. Zaten söyleyince vazgeçilmiş olması gerekir. Ama bu gibi durumlarda... Herhangi bir tefrikaya söz vermeyecek şekilde cemaatin birlikteliği asıl alınır ve verilmiş olan karara devam edilir. Eğer ki cemaatin şura meclisi bir karar almışsa, bu karar uygulanacaksa, bu karar, karar verildikten sonra değiştirilinceye kadar tartışılmamalıdır. Çünkü karar verme mekanizması bu sefer sarsılacaktır. Allah Azze ve Celle fe azemte, bir işe karar verdiğin zaman al Allah'a Allah tevekkül et git diyor Rabbimiz. Dolayısıyla alınmış olan kararda herhangi bir şey o karar özellikle Medine'de ya da ciddi oluşumlarda kendilerini faaliyete veremeyenlerin oluşturmuş olduğu kulisler vardır. Bunlar bu kulis oluşturanlar bunlar münafık değildirler. Ama bu nifakın karakteridir. Bu nifakın karakteridir. O da nedir? Müslümanların genelini ilgilendiren hususlarda onların aleyhine, onların toplu halde takip etmiş oldukları yolu arka planda, evlerde, sağda solda, kişisel bazlarda tartışılabilir hale getirmiş olmaktır. Tartışılabilir hale getirmiş olmaktır. Tecrübelerimizi ortaya buraya sayacak olsak emin olun ki sadece tecrübelerin aktarılması iki saat sürer. Aktarılması iki saat sürer. Gerek bireysel boyutta. Dolayısıyla cemaatsel çalışma içerisinde olanlar, imam şura ve beraberlik içerisinde alınmış olan kararlara riayet göstermek durumundadırlar. Ve bu bağlamda eğer ki imamın hatası telafi edilemeyecek bir hata olup o böyle olsun demiş olmak durumunda ise, imamın görüşünü sorgulamaktan ise ya da şuranın görüşünü sorgulamaktan ise ona uyut sesini çıkarmamak en güzelidir. Ve o tartışmaya açılmamalıdır. Ta ki haram ve helal çizgisinden bahsetmiyoruz. Anlıyorsunuz zaten. Yani haram ve helal boyutundan bahsetmiyoruz. Normal strateji durumunda. Yine imam cemaatin fertleri arasındaki dengede hata yaparsa imam dediğimiz gibi insandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi ne buyuruyor? Ola ki sizden bir kimse kendisini çok daha güzel ifade ettiği için bana gelir ve ben ona onun lehine kardeşinin de aleyhine ne yaparım? karar veririm diyor. Her kim diyor bu şekilde haksız yere kardeşin hakkını almışsa, bilsin ki benim onun boynuna, benim ona verdiğim ateşten bir kütledir. Çünkü aleyhissalatu vesselam kendisi insan olarak karşıdakinin konuşmasını ne yapar? Dikkat eder. Hazreti Ali radiyallahu anh zaten ilk e, avukat olarak avukatı teşkil eden Hazreti Ali radiyallahu anh'tır. Çünkü Hazreti Ali bazı insanların Suçlu olmasına rağmen son derece rahat ve kendini savunabiliyor olması. Yani yalan makinesine sunsan adam bir saat her dakika içerisinde iki yalan söylese makine devam ediyor. Sanki yeryüzünün en sadık adamı bu gibi ama doğruyu getirirsiniz. Tamam mı? Doğruyu getirirsiniz. Hani bizim Baygırık'ta bir ifade vardır. Gariban hırsızlığa çıktı mı ay akşamdan doğarmış. Yani getirirsiniz adamın her işi ters gider. Yani adamın her işi ters gider. Bu anlamda kastedilen, bir önceki sözü tartışmıyorum, o söz güzel değil ama ifade olarak yani e, aslında o ganiban için Allah'ın bir rahmetidir. Onlar ters gitme anlamını da söylemişler. Demek istediğim adam doğrudur ama kendi doğrusunu ifade etmekten acizdir, yüzü kızarır, makine bir dakikada beş sefer öter. Bunun gibi Hz. Ali özellikle insanlar kendilerini savunamayabilir diye daha güzel savunan bir kimseyini yapmıştır gerek duymuş ve onun sözüne itibar etmiştir. Tabi bugün bu iş avukatlık meselesi özellikle kapital sistemde, kapitalist sistemde işin rezaleti boyutuna düşmüştür. Avukat, birincisi insanların sıkıntılarını bekleyen adeta kurt haline gelmiştir. Selam versen sömürürsen. Bir e-mail yazsan sömürür. Senin için o beş dakika konuşsa sömürür. Tamamen kazanç haline gelmiş olup tamamen ama kazanç haline gelmiş olup sömürü sistemidir ve hakkı batırdan ayırmak düşüncesi yoktur. Kendi adamının mutlak olarak suçlu olduğunu çok iyi bilmesine rağmen onu haklı göstermek için çaba sarf ve hakkı örtecek kadar da nedir? Rezil bir duruma düşme müessesesidir. Onu konuşmuyoruz. Demek istediğimiz imam da aynıdır. İmam eğer ki cemaatin içerisindeki fertler arasında bazı hususlarda hata ederse, imamın fark etmemiş olması söz konusudur, insandır. Çünkü kimi insan, imam kendisine daha yakın olan ve kendisine daha hoşgörüde bulunan, kendisine karşı belki muhabbeti fazla olan, kendisine teşrik mesai daha fazla fedakarlık yapanın nefis olarak da olabilir bu. Ki bu imam da buna mutlaka dikkat etmelidir. Çünkü büyük büyük cemaatlerin bile, koskoca cemaatlerin bile başındaki liderlerin bu sıkıntıya düştüğünü gördük. Adam bir, bir sene içerisinde yeni gelmiştir cemaate. Sadece fedakar ve nedir? Samimidir. Cemaatin hocasına, imamına karşı oldukça muhabbet varidir. Hizmet edecek bir şahsiyeti vardır ve ondaki o yakınlığa imam verir ve onu taşıyamayacağı vazifeyi ona yükler. Ondan sonra arkasını tut. Toparlayabildiğiniz kadar toparla. Bu imamın aldanmışlığıdır. O insan sonuç itibariyle belki içerisindeki niyeti Allah bilir, imam bilmezdi. Ama sonra da bacile çıkmıştır. O yüzden imam bu usta da dikkat etmelidir. Bu usta dikkat etmelidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ya Ebazer, Zer, Zer radıyallahu anh Ey Allah'ın Resulü bana da valilik ver dediği zaman Resulullah aleyhissalatu vesselam ne diyordu? Ya Ebazer, Ben kendim için istediğimi senin için isterim biliyorsun. Ama sen bu işe girme. Sen zayıfsın demiştir. Sen zayıfsın. Sen bu işi beceremezsin demiştir. Şimdi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Ebu Zer radıyallahu anh sen beceremesin dememiş olması onu tahkir değildir. Ama Ebu Zer radıyallahu anh çok hassastı. Çok yumuşaktı. Çok e, özellikle durumu düşkün olanlara karşı aşırı neyi vardı? Hassasiyeti vardı. Önüne bir dava gelecek olsa bir gariban, bir fakir eğer ki bir zengin ile karşısına geliyorsa belki Ebu Zer radıyallahu gözünde otomatik zaten bir sıfır kim öndeydi? Aynen. Fakir öndeydi otomatik bir sıfır öndeydi. Ama bu onu Hatay'a sevgilecekti. Anlatabiliyor muyum? Ha, Hazreti Ömer ne diyordu? Hazreti Ömer eğer ki zenginin fakirle hesaplaşmasında fakirin zenginin hakkı varsa hakkı varsa onu ondan alıncaya kadar zenginin yakasını bırakmam diyor. Zengin yakası hakkı varsa. Şimdi burada imam da buna dikkat etmeli ve cemaatle imamın aldığı kararları sorgulamamalı. Sahabenin içerisinde biz vali değiştirmeye çok görürüz. Hazreti Osman radiyallahu anh, Irak valisini almış, yerine başkasını adamış. Ama hiçbir şekilde bu kendisini ne yapmamıştır, sıkıntıya sokmamıştır. Onda söz hakkı varsa, onundur. Onda söz hakkı varsa, onundur. Hazreti Ömer radiyallahu an, Halid bin Velid radiyallahu anh'ı bir takım gerekçelerden dolayı hiç kimsenin düşünemeyeceği bir anda ne yaptı? Azdıktı. Ne yaptı Halid bin Velid radiyallahu anh? Kalktı ya bu zamana kadar biz ne yetmedik ki? Nerede koşmadık ki? Nereleri fethetmedik ki? Neler yapmadık ki ki ki ki ki? Yani Halid bin Velid radiyallahu anh'ın kiisi çoktu biliyorsunuz. Yani alabildi de ki sıralayabilirdi. Niye böyle? Sorgulamı yok. O öyle değil, şey Bu disiplindir. Bu disiplini mutlak cemaatler algılamış olmalıdır. Mutlak cemaatler algılamış olmalıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam Müslümanların sıkıntıya sık çık düşmemeleri için üç kişiden fazla olmakla beraber yola çıktıklarında emir seçmelerini istemişken bir cemaatin gelecek İslam toplumunun inşası için oluşturulacak temel yapının emir ve emire itaat ve disiplinden yoksun olması düşünülemez. Düşünülemez. Atabiliyorum. Dolayısıyla bu hususta dediğimiz gibi eğer imam cemaat arasında bir takım dengesizlikler hata içerisinde düşerse imam uyarılır. Bakmadığın yer fark edilir. Kendisine bir çeşit bu ilka edilir. Gerek sevdiği kişi yani sen şöyle yaptın ama şu hususu görmedin. Şu yaptığın bu hususu görmedin diye mutlaka uyarılmış olmalıdır. Ta ki kendisinin ortaya koyacağı bir gerekçesi olmamış olsun. Cemaatin hocaya karşı sorumluluğu bir önceki ifade ettiklerimiz ve ondan öncekilerin içerisinde bu barındığı için bu yazmış olduğum maddeye tekrar girmiş olmaya gerek yoktur. Fakat şu şuur olmalıdır. Cemaat imamını kendisine gerçekten Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarını aleyhissalatu vesselamın sünnetini öğreten bir yol gösterici olarak, bir nimet olarak görmeli ve bu hususta kendisini onun terbiyesine meylettirmelidir. Teslim etmelidir anlamında ya da kelmeyyeti emamel gassal yani e, cenaze yıkayanın elindeki ölü gibi değil. Bu değildir. Anlatabiliyorum. Yani bazı tasavvufi ekollerde olduğu gibi hani tövbe aldıktan sonra kendini şeyhinden de bırakacaksın. Ne olacak? Ölünün, ta ki ölünün önündeki cenaze gibi. Çünkü ev verir, çevirir, istediği gibi ne yapar? Yapmaz da yani. Yapmak istese hiçbir şey yapamazsın. Böyle olmalıdır der. Böyle değil. Bu şekilde değil. Ki... İslami çerçevede bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu hiçbir şekilde sahabesine ne yapmadı? Telkin etmedi. Bunu tartışmıyoruz. Ama demek istediğimiz birileri bu işi aşırı derecede yaparken, yani e, ciğeri 5 para etmez olan imamlar, hocalar etraflarında gerçekten kendilerine muhabbet sunan, kendilerine ikram eden, saygısını taşıyan, sevgisini bahşeden ve hatta sömürüldükleri halde ve hatta ve hatta koltuklar üstünde koltuklarda gezdirildikleri halde imamlar ya da hocalar bunu yaparken onlara saygı duyarken bugün muvahhid olan Müslümanlar onlara güya tepki olarak ifratın karşısında tefrik durumuna düşmemeliler. Kalkıp Ebu Hanife kim ya Allah sanki geçen kahvede beraber karşılaşmışlar. Hani Ebu Hanife kim? Ya da yani tamam hocası hocası, ya kim ki? Küfrünü mü gördün? Şirkinin mi gördün? Allah Azze ve Celle uzak eylesin, açık haram, haramını mı gördün? Yani fitne sokacak haramını, artık gizlenmeyecek haramını mı gördün? Ki cemaati batılmış yani yağmalamış, cemaatin kasasını el koymuş, bunu mu gördün? Bu değil, ikisinin arası dengeli. Kur'an ve sünnet çerçevesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeye verdiği öğreti gibi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın dinini öğretirken ne diyordu? Ben size bir şeyden nehyettiysen ondan sakının. Emrettiğim zaman onu yapın. Dolayısıyla imam eğer ki Allah ve Resulü emirlerini götürmüş bu hususta bu gerekçeyle bir tavır ortaya koymuşsa cemaat buna itaat edecektir. Etmelidir bu disiplinin gereğidir. Bu disiplinin gereğidir. Ömrü billah hayatında babasına 5 sefer terbiyesizlik yapmamış olan bir adam altı aylı hocasına karşı on sefer terbiyesizlik yapıyorsa burada problem var. Burada problem var. Neyi öne aldığının, neyi arkaya attığının göstergesidir. Dolayısıyla bu bağlamda aleyhissalatü vesselam yaptığı gibi çerçeve doğru olduğu, sahih olduğu müddetçe Allah ve Resulü adına bir şey yapar, gönül koyar, sert çıkar, naz yaparsa bunları cemaat ne yapmalı disiplin adına bunu yapmalı ama eğer ki Kur'an ve sünnet çizgisinin dışına çıkarsa Allah ve Rasuluna isyan olan yerde zaten kula itaat yoktur. Allah azze ve celle bu tehlikeyi korumuştur. Yani birileri Allah ve Rasulü adına insanları kendisine kulu ediniyorlar ve siz de onlara gıcıksınız. Bu ifrata karşı durmak lazım diye siz de hocanızı bir paçavra gibi kullanıyorsanız bu da batıldır. Biri ifrattır, biri tefrittir. Bunun ortasında orta yol mutlaka bulunmuş olmalıdır. Cemaat arası belirleyecek olan sıkıntılar. Yani cemaatin kendi içerisinde birbirlerine karşı sorumlulukları. İmamı cemaati bitirdik. İmam bitirdi. Şimdi geldi sıra size. Ha. Yani bu işin latife tarafı tabii. Şimdi geldik cemaate. Cemaatin cemaate karşı sorumluluk. Cemaat dediğimiz şeyi burada ifade ederken Allah ve Rasulü adına terbiye olmak, daha da güzelleşmek. Hem kendisini, hem eşini, hem anne babasını, hem neslini Allah'ın izniyle hele de şu ortam gibi cahiliye ortamında korumak ve devam ettirmek sıkıntısını taşıyıp bu bağlamda bir oluşum haline getirilmiş çalışmaya ram olan kişiyi kastediyor. Anlatabiliyorum değil mi? Ramı, onu kastediyorum. Yoksa bir insanın sürekli çok gelmiş olması onun cemaatten olmuş olması anlamına gelmiyor. Çünkü bir insan belki beş sene, on sene, belki altı sene aynı cemaat, haftalık gider gelir ama daha cemaatten değildir. Daha cemaatten değildir. Bunu da açıklamak durumunda şu anda değilim. Ama eğer ki bir cemaat Allah adına bir yola düşmüşse çünkü cemaat aynı kayı, aynı amaç, aynı hedef uğruna bilinçli ve şuurlu bir şekilde oluşum içerisine girmiş olan bir yapıdır. Bunun dışına bir yapı cemaat değil cemaatat yani taşlaşmış bir yapıdır. Böyle değildir. Cemaatte bu terbiye sürecinde cemaatin cemaat fertlerine, bunu hissetmiş olmak için kardeşlik şuurunu hissetmiş olması lazım bir Müslümanın. Tek kelimeyle, arkasını fazla açmayayım. Her kim ki Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'ın buyurduğu gibi her kim şu üç hasleti üzerinde bulundurursa o imanın tadını yapmıştır? Almıştır. O da nedir? Birincisi Allah ve Resulü'nü bu ikisi dışındakilerin hepsinden daha fazla sevmek. Diğeri neydi? sevdiğini Allah için sevmek buğz Allah için buğz etmek evet İşte Allah için sevebilecek adam ben cemaat olmaya hazırım demiştir sevdiğini Allah için sevecek adam ben cemaat buradayım diyecek adamdır o zaman el kalkınır yoksa daha akrabasını kendisiyle aynı imani derdi taşıyan Müslümana Akrabasına verdiği sevgiyi vermeyen adamın cemaatleşmek gibi bir derdi olamaz zaten. Cemaatleşmiş de olamaz. Çünkü bu derdi taşımış olmalı. Onun için Resulullah aleyhissalatu vesselam ne diyordu? لَا يُؤْمُنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى Sizden bir kimse kendisi için sevdiğini حَتَّ يُحِبَّ ahihi ma مَا يُحِبُّ Kendisi için sevdiğini başka bir Müslüman kardeşi için sevmedikçe iman etmiş olamaz. Müslümanca, kardeşçe sevmek, iman ehli olarak onu sevmiş olmak. Daha Ensar'ın sahabeyi tanımadan Medine'de kendisine muhacir olacak olan müminlere gönül açmasını nasıl algılarsınız siz? Değil mi? Allah Azze ve Celle onlara Ensar dedi. Emsal, yardımcılar daha nasıl? Allah'ın onlara taktığı isin bu, Celle Celaluhu. Evlerini paylaştılar, mallarını mülklerini paylaştılar. Allah Teâlâ dediği gibi kendi hoşlarına gidenlerden verdiler. Ne adına? Çünkü Allah için sevebilmiştiler. Ve Müslüman Müslümanı bu şekilde sevmelidir. Ha diyeceksiniz, buna sen bahsediyorsun da hani böyle Müslüman neydi? Hani Bugün sateker Müslüman, kaçır Müslüman, yalan söyleyen Müslüman, efendim kumarbaz Müslüman, efendim e, alabilir nasıl Biz biz Müslümanız diyen ve kendisini Müslüman olarak isimlendiren topluma bahsetmiyoruz. Biz bu toplumun içerisinde oluşacak olan Müslümandan bahsediyoruz. Değil mi? Onun için bunu istiyoruz zaten. Yoksa bu toplumu tekrar İslamlaşması gereken bir toplum olarak görmeseydik bunu işlememize gerek yok ki 70 milyon Müslüman var 150 milyon Müslüman var. Der geçerdik zaten öyle değil. Maksadımız budur ve Müslüman Müslümanı Allah için sevecek. Ha. Bu cemaatlerin içerisindeki herkes böyle olacak anlamında bir iddiamız yok. Tam aksi biri olacak. Cemaatleri kendi çıkarları için kullananlar da çıkacak. Cemaatleri kendi çıkarları için kullananlar da çıkacak. Akıllılara çıkacak. Ha Bu usta imam da akıllı olacak, cemaat de akıllı olacak. Fakat sizin kıstasınız şu olacak. Gerek imam olan ya da lider olan Müslümanlara olan kardeşler nasıl gerekse cemaatlere. Bunun arasını en güzel nasıl ayırırız? Şüphesiz ki sadıklar, sadıklarla, salihlerle, onlarla oturup kalkmak, meyil ettikleri şeyler, konuştukları şeyler ve yapmış oldukları amellerle onların derdinin ne olduğunu Allah'ınca zahiren zaten çıkartabilirsiniz. Ama size Hazreti Ali radıyallahu anh'tan kulağa bir küpe. Ne diyordu Hazreti Ali radıyallahu anh? İlim ile maddiyatı kıyaslarken ne diyordu Hazreti Ali? İlim ile maddiyat, ilim ile malı derken diyordu ki ilim seni korur. Mal ise sen onu korumak zorundasın. İlim senin etrafında seçilmişleri alırsın sadece gönül olanlar sadece Allah adına muhabbet taşıyanları ilim çeker ilim öyle bir nedir ki ilim öyle bir e, süzgeçtir, elektir ki ilim eler onu ilim kendisine dünyalık çıkarı olan adamı yaklaştırmaz öyle değil mi? ne de güzel isabet etmiştir radıyallahu anh ama mal öyle mi? mal öyle değil mal Etrafa yıkar da yıkar. Yıkar da yıkar. Tatlı gelir insanlara. O yüzden alabildiğine sinekleri çeker mal. O yüzden bir cemaatin içerisinde eğer insanı ilme, ilme yönlendirmeye ya da ilme aşina olmaya aday görmüşseniz bu onun için baştan bir kere nedir? Güzelliktir. Sadece ayrıkaç olarak, yoksa bir insan dediğim gibi üç sene gelir, yani her ilmi sevmeyen ya da ilme meyletmeyen haşa çıkarcı anlamında değildir, beni yanlış anlamayın. Beni yanlış anlamayın, öyle bir şeyi kastetmiyorum. Sadece kıyaslardan, kıstaslardan bir tanesidir. Adamın derste hiç işi olmuyor, başta hiç işi gücü olmuyor ama nerede dünyalık bir takım şeyler elde edebilecek koşup geliyorsa burada bir şey var. Adam geliyor mesela ilmi ders yapılacak, Kur'an dersi yapılacak, adam geliyor dersten beş dakika önce kalkıyor, ben gidiyorum, acele işim var diyor. Yarım saat oturuyor, derste beş dakika önceden kalkıp çekiyor, sağa sonra gidiyor ama nerede, nemalanacak bir şey varsa orada yatıyor, kalkıyor, hep orada. İlmi olan çalışmalarda, yani gönlün nitelemesi gereken yerlerde hep geride, cüzdanın itelemesi gereken yerlerde hep ileride. Sadece bakış açısı verir, Müslüman uyanık olmalıdır. Bu genelde imamın sorumluluğu ve imamın uyarısına da cemaat ne yapmış olmalıdır? Uymalıdır. Çünkü hayırlı olan istemelerde bile insanlar böyledir. Tembelliklerinde. Tembelliklerinde. Cemaatin güzelliğidir bu. Beraberiz. Allah'a hamdü olsun. Bu bir güzelliktir. Şu anda buradaki Müslümanlara malınızı, canınızı, ailenizi teslim edersiniz. Altı aylık yola çeker gidersiniz gözünüz arkada kalmaz. Dışarıdaki insanlar bu güzelliği, Allah'ın bu nimetini nerede bulacaklar? Düşünün hele şu zamanda. Nerede bulacaklar? O yüzden cemaatin güzelliklerinden faydalanırken cemaati tüketime uğratanlar da çıkar. Yani arı değil, sinek olanlar da çıkar. Bu hususta da Müslümanlar uyanık olmak zorundadırlar. Her şeyde, yani istemede bile. Evvelki gün bir tanesiyle görüştük, neyse dün evvelki gün işte, ben bir yere gittim, gitmiş olduğum yerde hasbel kader, karşılaştık. Yani hasbel kader, karşılaştık öyle, hocam e, benim işte bir derdim vardı, ben zaten seninle görüşecektim. Ne hayırdır bizim böyle böyle bir çalışmamız var işte cemaatten para toplasan olmaz mı misal belki Allah için istiyor ayrı bir olay da yani evet Müslüman şimdi ağzının ortasında bir tane patlatacak hoca olarak patlatacak bunu cemaatten bazılarıyla görüşmüş belki altı ay yedi ay geçmiş bahsettiği yere buraya üç dört kilometre üç dört kilometre zahmete bile katlanmamış buraya gelmeye. Ben onun ayağına bir yere gidip karşılaşınca hemen gösteriyor, hoca bir para toplayır. Yani adama bakıyorsunuz, şahısın kendisinden bahsediyorum. Bir yere vaat etmiş para vereceğim diye. Tamam Allah için bir şey olursa para vereceğim diye vaat etmiş. Parayı vereceğim vaat ediyor, vaat ettiği para için bir yerde karşılaşıyor Müslüman biri, Vazifelenmiş bir Müslüman, hani şu yardım için vaatte bulunmuştun 10 lira, 5 lira, 20 lira, çok da basit ha. Yani belki böyle iki misafir, kendisiyle iki misafirinizi ağırlayacağınız miktar kadar. İşte şu anda üstünlüğü yok, hallederiz, geçiştiriyor. İki hafta sonra bir yerde yakaladım diyor, geçiştiriyor. Üç hafta sonra yine geçiştiriyor, vermiyor. Aynı adam, ben hocayım, aynı adam bir bakıyorum. Bana birisi geldi, ben diyor falanca yerden geliyorum, evet falanca yerdeki Müslüman, evet, işte sizin cemaati övdü, e hayırdır? İşte bizim falanca memleketlerde adamı tanımıyoruz, ne olduğunu ne olmadığını bilmiyoruz. Falanca yerlerde bir hayır topluyoruz da falanca kardeş oraya git. onlar toplarlar demiş. Direkt benim adımı vererek hani hocaya gönderiyor. Kendisi 10 euro vermekten aciz, hocayı boştur. Ve diğer cemaati anlatabiliyor muyum kendisi koşturmaktan ya da bir Müslüman oturduğu yerde kendi oturduğu yerde arabasına atlayıp 20 tane Müslümanı dolanmamış 150 kilometre öbür tarafta cemaat var tamam bir telefon açıyor oradaki Müslümana ya böyle böyle bir ihtiyaç durumu var hocaya söyleyin cemaatin toplasın e olur buraya buraya nereden geliyor yani biz banka mı açtık biz bir yere mi hortum diyoruz Allah Allah. Anlatmak istediğimi anlayın. Hayırdan Allah'ın size geri durmayız. Ama en ufak bir fedakarlık yani şu Müslümanlara o sürekli kendisine para istediği Müslümanlara bir ekmek ısmarlamaktan aciz, bir çorba içirmekten aciz ama o Müslümanlara sürekli alacak insanlar da çıkar. Ha, insanlar böyle cemaat fertleri bunları almayabilir, hoca bunları ne yapmış olmalı? Dikkat etmiş olmalı takip bu hususta cemaatin gidişatı Allah rızasının dışına ne yapmasın? Sapmış olmasın. Cemaat kendi arasındaki muhabbet ve sevgisine tutunacak. Kardeşini kardeşleşe sevecek. Musab bin Umeyr radıyallahu anh Bediye Savaşı'ndan çıkmış, Bediye Savaşı'ndan geriye doğru gelirken kardeşi, ana bir kardeşi Müslümanların erinde esir olmuş. Müşriklerin safında geldi. Esir olmuş. Musab bin Umeyr'i görünce o dedi benim kardeşimdir. Hani Musab yardım etsene anlamında. Musab bin Umeyr'i görünce sen değil dedi onlar benim kardeşimdir. Onu iyi tutun dedi. Anası zengindir. İyi fidye alırız Müslümanlara. Sevebiliyor musunuz? Müslümanı böyle seveceksiniz. Cemaatindeki kardeşini böyle seveceksin. Akrabanın çıkarıyla cemaatteki kardeşinin hem de hak olan yolunda akrabalık adı altına cemaatteki kardeşine sırt dönüyorsan hiç kusura bakma. Hiç kusura bakma. Bu ne yolluk, yolluktur ne yoldaşlıktır. Böyle kardeşlik olmaz. Böyle Allah için sevmek olmaz. Anlatabiliyorum değil mi? Ve kardeşçe bir sevgi ve bir muhabbet olmalı. Ve her bir Müslüman diğer Müslümanları mükemmel beklememeli. Cemaatlerin içerisinde ee, en çok göze batan sıkıntılardan bir tanesi şudur yani e, tabii bu cemaatin fertlerinin sıkıntısı değildir bunu fark etmiş olmak imamın eğer cemaat çok büyükse imamın adamış olduğu kategorize etmiş olduğu bölümlerdeki o sorumluluğun işidir bu. genelde cüzdanını çok kullananlar cemaatin içerisinde kendisi şeydir siz söyleyin fedakardır Allah imkan da vermiştir cüzdanı da vardır ve Allah için verin denince verilir. İşi gücü vermeyenlere kızmaktır. Bütün cemaatteki gündem ne cimri insanlar, ne cimri Müslümanlar, Müslümanlar ne kadar cimri. E, öbür Müslümana bakıyorsun, öbür Müslüman da çok halim, selim, başkasını affeden, başkasını bağışlayan, Müslümanların hatasını görmezden gelen, onları gerçekten kucaklayabilecek ve Müslümanlar karşı içinde kin tutmayan birisi o Müslümanların hatasını görmüş o da bağışlamakla meşgul o da hiç nefsine toz kondurmayana kafayı takmış o da hiç nefsine toz çünkü öbür tarafta para veren o da nefsine dokundurmuyor misal böyle gündeme getirmeyin. sadece nasihat edin dua edin ve bazen imamın önüne de geçmeyin kendi işiniz, kendi nefsiniz olsun. İmamın üstüne durması gereken bir eksiklik olursa imama bunu söyleyin. O Müslüman'a nasihati yapın. Kardeşim muhabbetinizi yapın. Çünkü öyle olur ki siz imamdan daha yakın olabilirsiniz o Müslüman'a. Ona nasihatinizi yapın. Baktınız nasihatınız kari etmedi ve ıslah olmuyor. O zaman imama söyleyin. İmam elinden gelebilecek bir şey varsa onu zaten yapar. Eğer onu da yapmıyorsa, ıslah olmuyorsa bırak kardeşim. Yani bu meseleyi büyüte büyüte cemaatin içerisinde hele de birilerin arkasından ata, ata ata ata ne yapma sıkıntı haline getirme. Sıkıntı haline getirme. Bunlar fitneye sebep olur. Sonuçta her insan her huyunu aynı sürede değiştiremeyebilir. Bu da onun imanıyla bağlantı olan bir husustur. Çünkü biz insanların eksiklerine kızmayız insanların eksikleri söylendiği halde onda ısrar etmiş olmalarına tabii ki gönül koyar. Eğer de Müslümansak bunu ona fazla görürüz. Bunu da ona uyarmış olmamız gerekir. Ve Müslümanlar bu hususta da rahat olmalı. Şuranın terbiye içerisinde cemaatsel faaliyetin ve bu güzelleşmenin bir terbiye süreci olduğunu ifade ettik. İfade ettik. İnsan rahat olmalı. Yani bu hususta şikayetini dile getirmiş olmalı, sevmeli ve kardeşlerinin Özellikle Müslümanların kardeşliği meselesinde bu şuurun ne yapmış olmalı? salamlaştırmış olmalı. Bu kardeşliği pekiştirecek olan unsurlara tutunmuş olmalı. Ziyaretleşme olsun, gidip gelme olsun, bilmem neler olsun. Yani mesela bizim cemaatte, yani belki çok önceleri kızardım cemaatte, yavrum. Falanca kişiye niye misafirle gitmediniz diye. Ama ha, ne hayırsız cemaatiniz diye tabii diyelim ki hani e, sitem ederdim Gidin çünkü bugünkü şartlarda ziyaretleşmekle beraber muhabbet. Karşıdaki insan senin cemaatini senin güzelliğinle tanıyacak. Önceden relyasını edebiliyordum ama öyle olmadı. Geçen de bir kardeşin evine gittim. Yani falanca kardeş bizi ziyaret etti, ziyarete geldi. Allah razı olsun dedi. Daha ağzımı aşmıyorum. Yani beni geçenler de olmuş. Ve hani ziyarete giden böyle Müslümanlar da var. Allah'a şükürler olsun. Ama şuur ve kazanı mutlaka olmalıdır. Çünkü siz şunu unutmayın. Buraya her kazandırılmış olduğunuz bir Müslüman ki siz de kazanılmışsınız, ben de kazanılmışım. Öyle değil mi? Buraya kazanılan çıkar için kazanılmıyor. Ben buradaki iki tane Müslümanı buraya kazandırmışsam, buradaki şu kardeş, şu üç kardeşi buraya kazandırmışsa, bu kardeş öbür kardeşi buraya kazandırmışsa, siz buna şahitsiniz ki buraya kimse herhangi bir maddi çıkar, üyelik aidatı, gelir gider masrafı, efendim kalabalık olsun derdi, bu dertten dolayı kazandırılıyor. Siz kazandırdığınızı Allah adıyla ıslah olsun ve Allah'ın insanlığa iletilsin diye ne yapıyorsunuz? Kazandırıyorsunuz. Bunun için bu çabayla, bu gayretle dışarıya karşı sorumluluğu cemaat taşımış olmalı. Cemaatin dışarıya karşı bir sorumluluğu vardır. Yani biz şu şuradayızdır kardeşler unutmayın. Yani cemaat demek bu elde var bir doğrudur. Böyle bir şey kastetmedik biz. Çünkü doğru belirlenmiş bir cemaate has değildir. Doğru haktır. Hak el hak olan da Allah'tır. Doğru Kur'an ve sünnettedir. Doğru olsun ne demiş benden uzak olsun Mısır'a sultan olsun. Değil mi? Doğru olsunlar bizden uzak olsunlar. Önemli değil. Maksadımız cemaati arttırmak değil. Ama eğer ki şu ortamda şu ortamın içerisinde İnsanların bir terbiye sürecinden geçmeleri, daha da ıslah olmaları, hele de e, bulunan ortam olarak fitne ortamının çepeçevre kuşattığı, insanın yani ilimle, sadıklarla, salihlerle beraber olmamasının bile otomatik olarak doğrudan, imanından götürmüş olduğu bir dönemde cemaatin içerisinde beraberlik kurtulu Çünkü biz cemaatin içerisinde beraber iken, cemaatin içerisindeyken ne güzelliklere, nice güzelliklere adeta kol kanat açmış. Nice güzelleşmiş olanları gördük ki cemaatten uzaklaştıktan sonra o kadar güzel halde iken namazlarını yanlarına sadece kar bilecek duruma düşmüşler. E, namazımı terk etmedim ki diyor. E, namazını terk etmedin de ne hal desin biliyorsun değil mi? Burnunda cemaat değil mi? Diye. Söylediğin zaman paşın aşağı iniyor. Çünkü kaybettiğini o biliyor. Demek istediğimiz cemaatin içerisinde belirli bir derecede güzelliğe ulaşmış olan bile cemaatten koptuktan sonra dini adına en son namazı kalıyorsa demek ki güzelleşmek ve daha da ilerlemiş olmanın Yolu cemaatleşmekten ve sadıklarla beraber olmaktan geçer. Çünkü sadıklarla beraber olmak bunun aslıdır. Terbiyesi de budur. Birçok insanı bu cemaat terbiyesine gelmediği için kaybettiğini görürsünüz. Evet. Cemaat terbiyesine gelmemek. Tam vaktinden mi başlamıştık? Sekizden mi başlamıştık? <gülüyor> Cemaat terbiyesine gelmemek. Adam bir bakıyorsun, ben diyor efendim işte tevhidi düşünen bir Müslümanım, muvahhidim, şunu yapıyor, bunu yapıyor, efendim e söylemlerinde fışkırıyor. Yani zannedersin maşallah yani, zannedersin hakikaten maşallah. Söylemlerini de güzelleştiriyor. Efendim bir yerden bir yere gitmiş adını hicret koyuyor. Birisine efendim para bende kalırsa ben bunu kesin yerim diyor. Bir Müslümana vermiş adını infak koyuyor. Müslümana kolaylaştırmak koyuyor. Yani böyle sen Allame-i Cihan zannediyorsun. Cemaate bir geliyor imam, hoca cemaatsel faaliyetler en ufak bir tartışmada tıs bitiyor. Anında patlıyor. Cemaate patlıyor, hocaya da patlıyor. Bu ne? senin derdin mi sen milleti terbiyesizleştirmeye mi geldin terbiye olmaya mı geldin değil mi biz böyle söyledik biz hatasız Müslüman arabıyoruz ki hatasız bir Müslüman arayan aramasın yani boşu boşuna meşgul olmasın hatadan hataya fark var Evet belki şuradaki cemaatin içerisinde misal görüyorum. Şuradaki cemaatin içerisinde bir Müslüman var ki bu Müslüman 3 sene aynı hatayı işliyor ve bu aynı hatası kendisiyle alakalı. Kendi şahsına yönelik. Kendisine zarar veriyor. Kendisine yazık ediyor. Ha imam bunu söyler, hoca nasihatini yapar, yapar. oradaki diğer Müslümanlar nasihatini yapar ama beceremiyor, olmuyor. Olmaz olmaz. Biz kalplere vakıf değiliz ki. Olmaz olmaz. Ha, bunu görmezden geliriz. Ama cemaatin içerisinde bir insan düşünüyor ki bir haftalık gelmiş. Bir hafta gelir gelmez bir bakıyorsun cemaatin içerisinde adeta tencerede suyun kaynadığı gibi kaynamalar oluyor. Onu konuşuyor, onu ona fitliyor, onu ona top bir dakika dur bakayım ne oluyor sana? Ne oluyor sana? Bozmak kolaydır kardeşler. Bozmak kolaydır yapmak zordur. ıslah etmek güzeldir, zordur, her kişinin işidir. bozmak her kişinin işidir. değil mi? her kişinin işidir. herkesin bakışı farklıdır. cemaatin içerisinde efendim bütün ilişkilerini cemaatin faaliyetlerine göre kıyaslayanlar vardır. bütün ilişkilerini Dersine adeta bir disiplin açısından gelgit anlamında değildir. Gerçekten gelgit anlamında değildir. Cemaatin içerisinde derse bir eğitim süreci, bir disiplin süreci ve Müslümanca yapmak gerektiği hususunda. Şunu da unutmayın. Cemaatin içerisinde her bir Müslüman kendisini fert olarak görmese cemaatin ferdi olarak görsün. Hani benim yokluğumda her şey normaldir derse, demek ki cemaatin yokluğunda da onun için her şey normal demektir. Kendisi öyle görüyordur. Hadi diyelim ki hoca hadi diyelim ki iman o farklı düşünüyor derse o farklı bakıyor. Çünkü o her zaman o her zaman farklı bakar. Siz hiç derse gelemediğinizden ağladınız oldu mu? Bunu kardeşe ifade ediyorum. Hiç bugün derse gidemedim diye ağlayan oldu mu? Zannetmiyorum. Ama yıllar önce ben bu insanlara, ben bu kadar uğraştığım halde niye derse gelmiyor, adam kalmış derse gelememiş diye ben ağladığımı bilirim. Senin bakış açısında benim bakış açım farklıdır. Çünkü ben buna gel git diye bakmam ben buna. Ben buna bir yol, bir dava, bir efendim terbiye süreci, bir kurtarılma kendimi ve kendimle beraber Allah'ın izniyle Allah'ın istemiş olduğu güzel bir e, beraberlikle doğru yola gitmenin derdini taşırım ben. O yüzden derse gelmeyen için benim bakışımı siz buradan seçin. Yani ben bazen size derse gelmediğinizde çıkışıyorum ya o benim böyle düşüp düşüp düşüp düşüp kendimi sıfıra indirgeyim indirgediğim noktadır. Yoksa gelip mesela misafirin olduğu diye gelmedim. gelip misafirin önünde doğsam yeri vardır nefsime göre tabi. Diyeceğim hoca çok büyütüyorsun ama ben öyle görmüyorum şurayı. Unutmayın eğitimini savaş gibi yapanlar savaşı eğitim gibi yaparlar. Eğitimini savaş gibi yapanlar savaşı eğitim gibi yaparlar. Eğitimini laubali yapanlar dökülürler. Cemaatin içerisinde misafirini, gelenini, gidenini, saatini, disiplinini her şeyini cemaatin dersine ayarlamış Müslümanlar var. Ve Müslümanlar var. Sırf derse gelebilmek için araba alan Müslümanlar gördünüz siz. Değil mi? Sırf derse gelebilmek için 60 yaşından sonra araba aldı. Memleketi terk etmek zorurken sırf bu dersi ben başka yerde bulamam diye emekli olduktan sonra bile gitmeyen insanlar gördü. 60 küsür yaşından sonra 4 kilometre bisiklete binip 4 kilometre bisiklete binip 4 kilometre sonra bisikletten inip, trene binip, yarım, kilo, yarım saatlik yol gidip ondan sonra oradan 45 dakika aktarmalı, beklemeli olarak derse gelip 8'deki derse 7 buçukta yetişip saat 11'de, 11 buçukta hem de gideceğim diye değil bu bahsettiğim 60 yaşlarında o yaşlarda ve o yaştan sonra kalkıp tekrar en sonki otobüste her bütün Müslümanlar çünkü sevmiyoruz diyor onlarla beraber olma hoşuna gidiyor Oradan gidip, da, otobüste istasyona gidip, tren istasyonuna, tren istasyonunda saat bir buçuğa kadar oraya gidecek olan treni bekleyen, o trene binip, yarım saat yol giden, tekrar bisiklete binip, 4-5 kilometre yolla evine giden insanın derse bakışıyla, hocadan alışıyla Hocam bugün bizim çocuk ayağını durmuş, herhalde gelemeyeceğiz. Bu insan biri olur mu? Anlatabiliyor muyum? Ha bu hususta, tabii yönetim gidişat açısından e, hoca ayrıdır. Hocanın disiplini farklıdır. Ama bu insan aldığıdır. Fakat siz, cemaatin fertleri, fedakarlık yapanlardansa, baş göz üstüne, fedakarlık yapamayanlardansa, fedakarlık yapanları dillerine dolamasınlar. Dillerine dolamasınlar. Allah'tan korksunlar. Allah'tan korksunlar. Ben şuna şahit oldum. Bana terbiyesinde, edebinde, muhabbetinde gerçekten e, beni çok seven. Yani hocam deyip karşıda tabiri caizse el pençe duracak adam. Duruyordu da ben de onu öyle seviyorum. Öyle seviyor beni. Cemaatteki bazı kardeşlerin bana olan muhabbetlerini sırf kendi kıskandığı ve beceremediği için Beceremediği için bir de başka bir maksatla kendi başka çıkarlar için diyeyim, her neyse ne baktım onunla oturup kalkmaya başladılar. Şimdi bu çocuk bana karşı bu sefer önce başladı. Ya falanca senin yalakan diyor. O sana yalakalık yapıyor. Diyor. Şimdi ona öyle girmiş oradan. Onu öyle girmiş. Bu çocuk aktif çalışmaz böyle şeylere. Falanca kişi var ya hoca böyle yaklaşıyor. Yalaka ya. Beni gör yapıyor. Etme diyorum. Yapma bak Allah'tan kork. Yok hocam o yalakalık yapıyor. Şunu yapıyor. Yapma diyorum bak Allah'tan kork. Dolduruşa dolmuşa geliyorsun mu? Derler ne derler. Dolmuşa geliyorsun bak. Haddini bil, aklını başına al. O bana yalakalık yapan Müslüman hala benim yanımda Allah'a şükürler olsun kardeşçe, kendisiyle, ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla nice hayırlara dalmış. O ve öbürü Verme perişan olmuş gibi <gülüyor> Haramlara bile düştüler. Ya, şeytan nereden geldi? Gidip gidip geliyor. Millete takmaya başladı. Arkadan onu doldurmuş. Dedim bak bu başkasının söylemi. İsmini de veriyorum. Yapma diyorum. Etme. Aradan iki ay geçti. E hocam hep senin dediğin mi olacak dedi bana. Allah Allah. Dedim bak Sakin ol. Yapma. Hiçbir sentini, hiçbir vaktini eğer dünyalığım için kullandıysam namerdim kardeşler. Bunu bu rahatlığa söylüyorum. Vallahi bir kuruşunu almadım. Belki on kuruşuna ona cebinde harçlı yoktu verdim. Bir kuruş vaktini evime gelip bir çivi çaktırmadım. Ona karşı dedim bak bu güzel değil. Seni dolduruşa getiriyor. Kendisi bunu yapamamakla beraber diğerlerini suçluyor bak sen bana karşı da bunu yaparsan dedim, sana karşı, bana karşı da bunu yaparsan dedim, yarın bugün bak bu perdeyi şeytan yırtar. Bana karşı da hele hocaya karşı da perden yırtılırsa gidersin. Yapma bunu. Yapma. Ve dediği de o, dediğim gibi de Allah gösterdi çıktı. <gülüyor> Allah göstermesin de gösterdi. Ve dediğim gibi de çıktı. Onu şöyle çekti, daldı gitti. Kim şeytan onu böyle suçladı, öbürünü böyle suçladı ve onun sıkışıklık ve perişanlık durumunda onu bu hale getirene git biraz ilgilensene aranız iyi dediğimde vallahi umrumda bile olmadı arabasını çalıştırıp peşine bile gitmedi yine sıkıştığımda kapısına ben gittim içeride bildiğim halde kapısını açsın diye arabanın içerisinde düdüğü çalıp ben bekledim kapısına kadar gittim yapmayın cemaat cemaatin içerisinde fedakarlık yapsın ama sıkıntı çıkaracak. Müslümanların şuurunu ve imanını zedeleyecek olan hasletlerden dursun. Eğer patlama olursa ne olacak? Diyelim ki Müslümanların cemaatin fertleri arasındaki bu da bitireyim. Bunu iş bunu hafta içerisindeceğim. Cemaatlerin fertleri arasında bir sıkıntı çıkarsa, ıslah olmazsa ve bu işin adaleti olmalıdır. Mahkemesi olmalıdır. Biz bizim cemaatte de olmuştur şu ana kadar. Falanca kopmuştur, filanca gitmiştir, filanca etmiştir O benim arkamdan, ben onun arkasından. O onun arkasından, o onun arkasından atar. Müslüman, nasıl ki bir erkek, karısını dövse bile, yani artık dayanılmaz yere gelmiş ve biliyor ki karısını boşayacak. Karısını boşamaya aklına getirmektense dövmem daha hayırlıdır der. Onu gerekirse tabii şer'i ölçülerde, hatta aşmak şartıyla, dövmesi boşamayı aklına getirmesinden yine hayırlıdır. Değil mi? Nasıl ki bir erkek ister güzel günde, ister kötü günde, ister en kötü gününde bile boşamayı aklına getirmez erkek. Getirmemelidir. Erkek olan getirmemelidir. Ha, bir yerden sonra gelir o ayrı. Ama böyle zıp pırt getirmez. Getirmemelidir. Cemaatin fertlerde ne olursa olsun bu cemaatten kopmayı akıllarına getirmemelidir. Arata bir mi? Bu cemaatin kopmayı akıllarına getirmemelidirler. Çünkü Allah'ın rahmet eli, Allah'ın eli cemaatin üzerinedir diyor aleyhissalatü vesselam. Öyledir. E bu hususta Allah ve Rasulü ne diyor? Hükme gidilir. Hocaya gidilir. Gidersin hocaya dersin ki, hocam ben böyle yaptım, bu Müslüman böyle yaptı. Aramızda hüküm ver. Hoca da hükmünü verir ve sen de bunu kabul edersin. Allah ve Rasulü'nün hükmüne göre hüküm verirse bitmiştir. Sen bunu kabul etmek zorundasın. Aksi tersinde disiplin açısından yine kabul etmek durumundasın. Takiplikleri çıkmasın, devam etmesin. Peki hoca ne olursa? Yani hocayla mahkemelik olmak yok mu? Hocayla da mahkemelik olma var. Benim de öyle mahkemelik durumlarım oldu. Evet, tabi biz, ben şu rahatlıkla söyledim Allah şahittir. Dedim, beni hoca olarak tanımayan, beni hoca olarak tanımayan falanca yerlerden, şehirlerden, ülkelerden ne biliyorsanız, beni hoca olarak tanımayan Müslümanlardan alın gelin, hocalardan alın gelin. Beni tanımıyor, beni tanıtmayacaksınız da. O bahsettiğiniz kişiler de gelecek, ben de geleceğim. Beni de dinleyecek, onlara da dinleyecek. Allah'a yeminler olsun ki, eğer yaptığımın içerisinde bir zanla açıkça hataya düşmüş olmak, eğer ki bu yaptığımda resmen bir zulüm varsa, bu bana söylenirse, verilecek her bir türlü cezaya, imanım açısından açık ifade edilirse başım gözüm üstüne, eğer imanım açısından değil de, sırf disiplin açısından verseler bile yeminle söylüyorum, içime atacağım Allah şahittir. Bu ben yaptım Allah'a şükür. Ya Müslümanlar da bunu yapmalılar. Müslümanlar da bunu yapmalı. Bunu yapmadılar, koptular. Çekildi, gittiler. Ne olur? Onu da inşallah önümüzdeki dersi, Allah nasip ederse işleyeceğiz. Evet, Allah Azze ve Celle hepimizi inşallah güzelleştirirsin. Cahiliye toplumun içerisinde inşallah gayret gösteren Müslümanlara, gayret gösteren, fedakarlık yapan Müslümanlara Allah Azze ve Celle daha da fazla gayret, muhabbeti, aşkı mı derler? Bahşetsin, Allahu Teala onların önünü açsın, Allah Azze ve Celle onları salihlerden kılsın. Ve gerçekten bu şuurla cemaat olmuş olan Müslümanların da inşallah allah Teala sayılarını çoğaltsın. Allah sizden razı olsun ve ahirette Allah'la elhamdülillahi